Burada zaten peygamberler arasında bir eftaliyet olmadığına delalet yoktur. Tam aksine Kur'an ayeti peygamberlerden bir kısmının bir kısmına üstün kılındığını ifade ediyor malum. فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى <gülüyor> Kur'an ayetidir. Peygamberlerden bir kısmını diğerine üstün kıldık. Oradaki لَا نُفَرِّقُدَنْ kasıt, peygamberlerden bir kısmına iman edip bir kısmını inkar et, etmeyiz demektir. Bu Arayı ayırmaktan kasıt budur. Tamamına iman ederiz yani.